Ya man la yurja illa fadlu Ya man la yukhafu illa adlu Ya man la yuntadaru illa birru Ya man la yus'alu illa afu Ya man la yedumu illa mulkuh Ya man la sultan illa sultanuh Ya man la birhane illa birhanuh <gülüyor> aman. ey fazl ve ihsanından başkası umulmayan ey adaletinden başka bir şeyden korkulmayan Ey iyiliğinden başkası beklenilmeyen Ey affından başkası istenilmeyen Ey malikiyetinden başka bir şey devam etmeyen Ey saltanatından başka saltanat olmayan Ey delilinden başka delil ve rehber bulunmayan Ey rahmeti her şeye ulaşan Ey rahmeti gazabını geçen Ey ilmi her şeyi kuşatan Seni tenzih ve tesbih ederiz Senden başka ilah yoktur sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya faricel hem, ya kâşifel ghan, ya gafirel zembe, ya qâbilettevb, ya khalikal khalq, ya sadikal va'd, ya razikat, Yamufi Aland, ya Alim ya Falik Alhab, Subhanki Ey üzüntü veren şeyleri izah eden, ey gam ve kederleri gideren, ey hata ve günahları affeden, ey tevveleri kabul eden, ey mahlukatın haliki olan, ey sözünde sadık olan, ey yavruların razıki olan, ey ahdini ifaden, ey sırları bilen. Ey tane ve çekirdekleri açıp filizlendiren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur, sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar. فَاَسْأَلُكَ <gülüyor> بِاَسْمَائِنْكَ يا علي يا وفي يا ولي يا غني يا ملي يا زكي يا رضي يا بدي يا خفي يا قوي سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار Allah'ım, isimlerini şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Ey her şeyiyle yüce olan, Ey sözünde vefalı olan ve vadinden dönmeyen, Ey müminlerin dostu olan, Ey gerçek muhtaç olmayan, Ey sonsuz servet ve tükenmez hazineler sahibi, Ey her cihetten temiz ve pak olan, Ey kendisine kulluk edenlerden hoşnut olan, Ey eser ve ihsanlarıyla varlığı apaçık görünen. Ey şiddeti zuhurundan gizlenen. Ey güç ve kuvveti sonsuz olan. Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar. Ya men azharal cemil. Ya men setera alal kabih. Ya man la yu'akhithu bil jereemah Ya man la yahtiku al-sitra Ya azim al-afu Ya hasan at-tajawus Ya wasi' al-magfira Ya basi'ta al-yedeyni bil-rahma Ya Ya ''Sübhaneke ya la ilahe illa entel emanul nar'' Ey güzeli açıkça gösteren, Ey çirkinin üzerine örten, Ey suç sebebiyle hemen azarlamayan, Ey ayıpların üzerindeki perdeyi yırtmayan, Ey affı büyük olan, Ey günahkarları cezalandırmaktan vazgeçmesi güzel olan, Ey mağfireti geniş olan, Ey rahmeti bol olan, Ey bütün sessiz yalvarışları dinleyen, Ey bütün şikayetlerin son merciyi, Seni tenzih ve tesbih ederiz, Senden başka ilah yoktur, Sen emansın, Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya zenni'metissabigha, Ya zenni'metissabigha, ya ذا الحكمة البالغة Ya ذا القدرة الكاملة Ya ذا الحجة القاطعة Ya ذا الكرامة الظاهرة Ya ذا الصفة العالية Ya ذا العزة الدائمة ya zalquwatin metina ya zalminnatis sabiqah subhanaka ya la ilaha illa anta l l ey yeterli nimet sahibi Ey geniş rahmet sahibi Ey tam hikmet sahibi Ey mükemmel kudret sahibi Ey kesin hüccet ve delil sahibi Ey kerametler sahibi Ey yüce sıfatlar sahibi Ey daimi izzet sahibi Ey sağlam kuvvet sahibi Ey geçmiş minnet sahibi Seni tenzih ve tesbih ederiz Senden başka ilah yoktur Sen emansın bizi cehennem ateşinden kurtar ya ahkamal hakimin ya adlal adilin ya asdaq's sadikin ya azhar'z zahirin ya azhar'rabb ظَاهِرِينَ يَا أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ يَا أَسْرَعَ الْحَاسِبِينَ يَا أَسْمَعَ السَّامِعِينَ يَا İlla Ey en iyi şekilde yargılayan Ey en iyi adaleti gösteren Ey en iyi şekilde doğru söyleyen Ey her şeyden daha açık olan Ey her şeyden daha temiz olan Ey en iyi şekilde yaratan, Ey en iyi şekilde hızlı hesap gören, Ey en iyi şekilde işiten, Ey kerem ve bağışlaması en iyi olan, Ey en iyi rahmet eden, Ey en iyi şefaatçi olan, Seni tenzih ve tesbih ederiz, Senden başka ilah yoktur, Sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar. يا بديع السماوات ya cari zulumat ya aliman khafiyat ya rahim al ya santara l ya ya ya ya zilal barakat ya shandidan qamat ya la illa Ey gökleri yoktan var eden Ey karanlıkları kılan Ey gizli şeyleri bilen Ey gözyaşlarını acıyan Ey avretleri çirkinlikleri örten Ey belaları kaldıran Ey ölüleri dirilten Ey hasenatları arttıran, Ey bereketleri indiren Ey intikamları şedid olan Seni tenzih ve tesbih ederiz Senden başka ilah yoktur. Sen emansın Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya <gülüyor> Ya mu axir, Ya mu esir, Ya mu zir, Ya Ya la ilahe illa aman. Allah'ım, senin isim ve sıfatlarını mesnet yaparak sana yalvarıyorum. Ey her şeyin suret ve şeklini yaratan, Ey her şeyi takdir edip planlayan, Ey maddi manevi temizliğin kaynağı olan, Ey aydınlatan, nurları yaratan, Ey işleri öne alan, basamaklarını temin eden, Ey gecikmelerin asıl sahibi, işlerin sonucunun sahibi, Ey kolaylaştıran, ey uyaran, ey müjdeleyen, ey tedbir ve terbiye eden, seni tenzih ve tesbih ederiz, senden başka ilah yoktur, sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya Rabbi, bin el harab. Ya Rabbi, şehir el harab. Ya Rabbi, mezid el harab. Ya Rabbi, ülkey el harab. Ya Rabbi, rükn Vazn ve zulam, ya Rabbi tahiyyet ve ya ikram ya, illa al aman Ey Kabe'nin sahibi, ey yasak ayların sahibi, ey Mescidül Haram'ın sahibi, ey yasak bölge olan Mekke'nin sahibi, ey Rükn-i Esvet Esved ve Makamı İbrahim'in sahibi, ey Meşarül Haram'ın sahibi, ey yasak bölge ve helal bölgelerin sahibi, ey nur ve karanlığın Gece ve gündüzün ve içlerinde yapılan ibadetlerin Rab ve sahibi. Ey dua, ibadet, salat ve selamların sahibi. Ey celal ve ikram sahibi. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya armađan, la Ya senedan, la Ya zukhraman, la Ya gıyathan, la Ya hilzaman, la Ya Ya Ya Mellâ müginle, ya anîs, mellâ anîsle, ya onyet, mellâ onyetle. ya la illa al aman Ey desteği olmayanların desteği! Ey dayanağı olmayanların dayanağı! Ey övünülecek bir şeyi olmayanların övüncü! Ey imdada koşacak kimsesi olmayanların imdadı! Ey korunacak yeri olmayanların koruyucusu! Ey iftihar edecek kimsesi olmayanların iftiharı! Ey izzeti olmayanların izzeti! Ey yardımcısı olmayanların yardımcısı! Ey dostu olmayanların dostu, ey zenginliği olmayanların zenginliği, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur, sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar. Ve eselüke bi esma'ike ka'imu ya da'im, ya rahimu ya hakim ya alim ya alim, ya qasim ya salim ya qabid ya basit ya la ilahe illa Allahım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey varlığında başkasına muhtaç olmayan, ey varlığının sonu olmayan, ey mahlukatına merhamet eden, ey mevcudatına hükmeden, ey her şeyi bilen, ey yarattıklarını koruyan. Ey her şeyi adaletle taksim eden, Ey ayıp ve kusur kendisine arız olmayan, Ey işleri ve imkanları daraltan, Darlık veren, Ey işleri ve imkanları genişleten, Huzur veren, Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin, Eman ver bize, eman diliyoruz, Bizi cehennemden kurtar, ya عاصم من استعصمه Ya راحم من استرحمه Ya ناصر من استنصره Ya حافظ من استحفظه Ya مكرم من استكرمه Ya مرشد من استرشده ya mu'ina man istanahu ya mughitha man ya asriha man ya ya la illa <Gülüyor> ey kendisine sığınmak isteyenleri koruyan Ey kendisinden merhamet isteyenlere merhamet eden Ey kendisinden zafer isteyenlere zafer nasip eden Ey korunmak isteyenleri koruyan Ey kendisinden ikram isteyenlere ikram eden Ey kendisinden irşad edilmeyi isteyenlere irşad eden. Ey kendisinden yardım isteyenlere yardım eden. Ey kendisinden medet isteyenlere imdad eden. Ey feryat edenlerin feryadına koşan. Ey kendisinden mağfiret isteyenleri bağışlayan. Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar. Ya kelim alaf, ya âzîm alman, ya kâthîr al khayr, ya qâdim al fâzl, ya lâtîf al sun, ya dâîm al lutf, ya nâfis al karb, ya kaşif al zır, ya malik mulk يا bil hak سبحانك يا لا Ey affı hoş olan, ey nimeti büyük olan, ey hayrı çok olan, ey fazlı köklü olan, ey sanatı latif olan, ey lutfu daim olan, ey sıkıntıları gideren, ey zararları kaldıran.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 Yenka! Subhaneke ya la ilahe illa... ...ertel amanul aman... ...ecilna minen nar... Ey mağlup edilmeyen aziz... ...ey elle tutulmayan latif... ...ey uyumayan gözetleyici... ...ey bitmeyen mevcut... Ey ölmeyen hay, ey düşmeyen melik, ey fena bulmayan baki, ey cehalet arız olmayan alim, ey hiçbir şeye muhtaç olmayan samet, ey zafa uğramayan kavi, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, senden başka ilah yok ki bize imdad etsin, eman ver bize, eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar. Ve as'aluke bi esma'ike ya vahidu ya vajid, ya şahidu ya vajid, ya râşidu ya ba'ith, ya vârisu ya dar, ya nafi'u ya hadi, subhâneke ya lafid. Allah'ım Senin isim ve sıfatlarına dayanarak sana yalvarıyorum Ey bir olan Tek merci olan Ey güçlü ve varlıklı olan Ey şahit ve hazır olan Ey şerefli ve yüce olan Ey yerli yerinde işler yapan Ey hayat ve dirilişin kaynağı olan Ey varis ve sahip olan ''Ey zarara sebep olan, ey menfaatin kaynağı olan, ey yol gösteren, seni tenzih ve tesbih ederiz, senden başka ilah yoktur, sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar.'' يا اعظم من كل عظيم يا اكرم من كل كريم يا ارحم من كل رحيم يا احكم من كل حكيم يا اعلم من كل عليم يا أقدم من كل قديم يا اكبر من كل كبير يا اجل من كل kullarından, en azımdan Allah'ın kullarıdır. Allah'ın kullarıdır. Allah'ın Bütün yüceliklerin kaynağı olan, Ey bütün keremler kendisinden olan, Ey bütün merhametlerin esası olan, Ey bütün hükümlerin gerçek sebebi olan, Ey bütün ilimler onun ilminden olan, Ey zamanları aşan, Ey büyüklüğün tek sahibi olan, Ey celal ve haşmetin aslı olan, Ey izzetin menşei olan, Ey bütün letafet ve güzelliğin kaynağı olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya men huwa fi ahdihi ve fi ya men huwa fi vefa'ihi kaviy يا من هو في قوته علي يا من هو في علوه قريب يا من هو في قربه لطيف يا من هو في لطفه شريف ya من هو في شرفه عزيز Ya من هو في عزته عظيم Ya من هو في عظمته مجيد Ya من هو في مجده حميد Subhanaka ya la ilaha illa sen Ey sözünü yerine getiren. Ey sözünü ifade ederken azize düşmeyen. Ey kudretini kullanırken yüceliğinden bir şey kaybetmeyen. Ey yüceliğiyle beraber çok yakın olan. Ey yakınlığıyla beraber latif olan, elle tutulmayan, Ey latifliğiyle beraber makam ve şeref sahibi olan, Ey makam ve şerefiyle beraber izzet sahibi olan, Ey izzeti içinde büyük olan, Ey büyüklüğü içinde kerem ve ikram sahibi olan, Ey ikram ve izzeti içinde övülen, saygı duyulan, zat-ı kibriya, ''Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.''